Efendim hayırlı günler diliyorum. Ee, öncelikle bu tür toplantılarda ilk teşekkürü e, bu bir buçuk saat iki saate yakın sürecek bu sohbeti bu vakti başka yerde değerlendirmesi imkanı varken buraya gelip dinleme zahmetine katlanan size yapıyorum. Teşekkür ediyoruz. E, çünkü Türkiye'de bu tür entelektüel ağır konular fazla dikkat çekmez siyasi Efendim ticari ya da estetik konularda e, yönelim fazladır da böyle ilmi entelektüel konular hele bir de artık ümidimizi kaybettiğimiz böyle bir zaman diliminde e, fazla dikkati çekmiyor, onun için teşekkür hak ediyorsunuz. İkinci olarak e, esas buraya <gülüyor> gelme vesileğimiz olan e, Konya kitap fuarındaki toplantıyı organize eden ve bizi davet etme nezaketini gösteren Büyükşehir Belediyesi'ne evet. teşekkür ediyorum. Daha sonra bu fırsatı <gülüyor> değerlendirip araya <giden. gülüyor> gençlere, gençler böyle uyanık olmalı tabii. O gençlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat oluştururlar. Şimdi ben e, İbrahim Halim Üçer hocamız bana böyle bir panel yapacağız, söyleşi yapacağız ee, konumuzda üç aşağı beş yukarı şöyle bir konu olacak dediğinde ne konuşsak iyi olur dedim. Ee, dedi ki biraz ağır konuşalım dedi hocam dedi. Çünkü e, Konya'ya gidiyoruz. Konya'da hafif konuşmak doğru değil. İkincisi e, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne gidiyoruz. Adı bile ağır Allah rahmet eylesin. Üçüncüsü e, Türkisi. Yani Bu üç tane şıkkı alt alta getirdiğimizde biraz ağır konuşmamız lazım. Dolayısıyla ben de bunu vazife bilerek gelecekte İslam düşüncesinin öncelikleri neler olabilir? Hangi konu üzerine özellikle durmamız lazım diye düşünürken şöyle bir çerçeve belirledim. O çerçeveyi sizinle paylaşacağım. Birlikte düşüneceğiz. Yani bunlar nihai kararlar formüle edilmiş, aha böyle olacak diyecek şeyler değil. Tabi her zaman söylediğim gibi ben Trabzon'dayım ofluyum, direkt Allah'a bağlıyım, lehvi mahfuzdan okuyorum ama aşağı inince tabi zaman mekan şartlarında bunlar değişime uğruyor. Onun için söyleyeceklerimiz tamamen bir yorumdur. Bir paylaşımdır. Birlikte bir düşünme faaliyetidir. Ee, eğer buna eşlik ederseniz ve sorularınızla da bunu zenginleştiriniz çok memnun olurum. Yoksa nihai cümleleri söylemiyoruz elbette. Efendim? Mümkün mü? <gülüyor> Şimdi e, neyi arıyoruz? Sorusunun yanında iki tane daha soru çok önemli. Neyi arıyoruz? Nerede arıyoruz? Yani bir şey arıyorsun da kaybettiğin yerde ararsın onu yani. Evde kalemini kaybettiğin gidip caddede aramazsın. Nerede arıyoruz? Yani kaybettiğimizi Paris'te ya da Kahire'de ya da Londra'da ya da Tahran'da alamayacağız herhalde değil mi? Nerede kaybettik bunu? Üçüncüsü ise ya da ikinci soru ne arıyoruz? Ne için arıyoruz? Derdimiz ne? Bir amacımızın olması lazım. Çünkü amaç insan eylemlerine istikamet verir. Ama olmayan bir e, arayış istikametsizdir. E, tüm yollar meşru olur o zaman. Tüm yollar meşruysa siz yönünüzü kaybetmişsiniz demektir. Bu mümkün değil çünkü. Şimdi aramak, bir yerde aramak, bir şey için aramanın çok çeşitli yolları var. Ve nedenleri vardır şüphesiz. Açsak yemek ararız. Efendim ihtiyacımıza göre bir arayışa gireriz. Ama tüm arayışları genel olarak iki kategoriye ayırmamız mümkün. Birincisi eman arayışı yeryüzünde insan arayışını söz konusu kılarsak birisi de iman arayışı eman ve iman bunu daha da e, renksiz tabirlerle kullanırsak biri maddiyata ilişkin bir arayışımız birisi ise maneviyata ilişkin bir arayışımız i̇şte eman ve iman kelimelerini ben icat etmiyorum tabi hem İmam Gazali'de, hem e, Anadolu'nun hercümerç olduğu dönemde Aşıkpaşa'nın garip namesinde e, bahsi geçen kavramlardır çünkü iman olmadan eman olmaz. Ne demek? Maddi güvenlik tehlikedeyken manevi güvenlik üzerine düşünemeyiz. Eman maddi güvenlikle alakalıdır. Tüm maddi güvenliklerimiz, yiyememiz, içmemiz, devletimiz, işte cam güvenliğimiz. E, iman ise daha çok anlam-değer dünyamızla ilgili, metafizik dizgelerimizle ilgili bir arayıştır. Eman işini, yani maddi güvenliği, Büyük oranda tedebbür dediğimiz bir etkinlikle, kognitif etkinlikle elde ederiz. Tedebbünün sonucu tedbirdir. Tedbirler alırız hayat ilişkin. Manevi güvendiğimiz ya da iman da ise tefekkür esastır. Tefekkürün sonucu da fikirdir. Bu ayrım çok önemlidir. Çünkü 200 yıldır biz tedebbürle uğraşıyoruz. Yani iman veka sorunu dediğimiz 200 yıldır yaşadığımız Türkiye'de tarihsel şartların da gerektirdiği, dayattığı şekilde tedbirle uğraşıyoruz ve bekamızı sağlamaya çalışıyoruz. Fakat problem şu, bu gerçekten doğal şartlardan kaynaklandı fakat bunu alışkanlık haline getirdik. Onun için biraz iddialı bir cümle olabilir. Türkiye'de tefekkür yoktur, tedbir vardır büyük oranda. Yani karnımı doymak ya da devleti nasıl koruyacağım bir tefekkür faaliyeti değildir. Klasik geleneğimiz açısından bir tedbir faaliyetidir. Çünkü tedbir demek belli bir amacı, somut amacı hedefleyerek düşünmek demektir. Tefekkür ise soyut bir hadisedir. Benim verdiğim tipik bir örnek. Dışarıda yolda yürürken elinde sopalı bir adam size hızlı bir şekilde saldırırsa yapacağınız ilk iş kafanızı korumaktır. Böyle yaparsınız. Gayri ihtiyari çünkü saksı önemli. Karadenizler genelde 12'den önce korurlar. 12'den sonra fazla bir problem olmaz. Biz 200 yıldır elimizi böyle tutuyoruz. Kafamızı koruyoruz. Temel tezimiz şu. İslam düşünce atlası ve bizim arkadaşlara yaptığımız şey. Kafamızı korumayı bırakıp kafamızı kullanmaya geçmemiz lazım. 200 yıldır kafa korunur, tamam ama el kırılmaya başlandı, devamlı vuruyorlar kardeşim. Felsefeyle vuruyorlar, bilimle vuruyorlar, sanatla vuruyorlar, ekonomiyle vuruyorlar, teknolojiyle vuruyorlar, biz hala... O, yani ilk vurdukları sopa da değişti, çok daha sofistike bir sopa oldu. Ama hala biz böyle tutuyoruz. Dolayısıyla artık tedebbürden tefekkür, tedebbürü iman edelim demiyorum ama tefekküre geçiş... E, erdemini göstermemiz lazım. Peki... Şimdi tedbir bir tarafın, bir tarafa bırakalım. Tefekkürü de çok çeşitli açılardan yapabiliriz, şüphesiz. Ee, i̇nsani, e, tarihsel süreç içerisinde insan ürettiği tüm e, bilim alanları, tefekkürün ifadeleri de şüphesiz. Şimdi bizim burada kastettiğimiz ise e, daha farklı bir tefekkür. Bu tefekkürün nereden başlanması gerektiğini e, tespit etmek için tek bir cevabımız var. İtikadımızın, itikadımızın 1500'lük tecrübesinden başlamamız lazım. Bu tecrübeyi kendine konu almayan, eleştiren düzeyde dahi olsa Tahkir ve tezif değil Eleştiren düzeyde dahi olsa bu topraklarda yapılacak her türlü tefekkür faaliyetinin Çıkış noktası itikadımızın 1500'lük tecrübesidir. Eleştiren düzeyde bile olsa Başka türlü çünkü İslam bugüne inmedi İtikadımızın 1500'lük bir tecrübesi var. Büyük insanlar, büyük gayretlerle bir şeyler yaptılar. Bunu nasıl yaptıklarını en azından onların gayretine saygı göstererek yapmamız lazım. Mesubiyetlerimizin tarihi tecrübesi ki buradaki tarihi tecrübeyi hem İbrahim Aleyhisselam, Esrif hocam konuşacaklar, burada tarihten ne kastediyoruz? Tarihi bir geçmişle karıştırmayın tarihi. Arkadaşlar bunu on kere söylüyoruz. Geçmiş hayvanın da geçmiş var, evrenin de geçmiş var. Geçmiş olmayan hiçbir şey, zaman ve mekanda olan, zaman ve mekanda mukayyet olan her varlığın e, bir geçmişi vardır. Geçmiş olmayan sadece Cenab-ı o da çünkü kadimdir. Zaman ve mekanda mukayyet değildir, mutlaktır da ondan. Burada kastettiğimiz tarih, geçmiş anlamında değil. Neydi? Hatırlayın, daha önce de burada Konya'da konuştuk bunu. Gelecekte, geçmişle karşılaşırsan o geçmiş senin tarihi olur. Eğer gelecekte, geçmişinle karşılaşamıyorsan, o geçmişin hiçbir anlamı yok. Onunla uğraşma zaten. Tamam mı? Bunu kısaca geçiyorum, ben bununla uğraşmayacağım. Peki, tarihi tecrübüze baktığımız zaman, İslam temeddününün, en temel kavramının teklif olduğunu görüyoruz. İlahi teklif. Dolayısıyla biz, Geleceğe yönelik bir düşünce inşasında teklif kavramını yeniden formül etmemiz lazım. Bunu güncellememiz lazım. Bunu ifadelendirmemiz lazım. Bunu özellikle genç neslin anlayacağı şekle dönüştürmemiz lazım. Teklif kavramı üzerine de fazla durmayacağım. Çünkü o konuda İbrahim Hoca biliyorsunuz çok güzel yazılar yazıyor. Okumayı tavsiye ederim. E, konuşuyor da ve güzel yazılar da yazıyor. E, ama şu kadarını söyleyeyim. Teklife muhatap olmak mükellefiyettir. Bu da bizi halife kılar. Dolayısıyla biz insanı bu transhumanizm, postmanizm, metahumanizm gibi insan ötesi tartışmaların yapıldığı bu dünyada yeniden halife olarak insan nedir'i gündeme getirmemiz gerekiyor. Bunun formülasyonunu yapmamız lazım. Biz halifeyiz. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifeyi ise gel, bunu yeniden çerçevelendirmemiz lazım. Bu halife olmanın da e, nasıl diyelim en öz kavramı teklif kavramıdır. Ki bu bize de bir mesuliyet yükler biliyorsunuz. Ne demek teklif? Yine Halibrahim Üçer Hoca'nın bir cümlesine, vurgusuna atıf yaparak söyleyeyim. Biz merkezi bir ümmetiz. Ümmet'in vasata kelimesi orta ümmet değil. Müslümanlar tembelliği sevdiği için ortayı seviyorlar. İfrat tefride gitme yat abi. Vasat kelimesinin anlamı merkezi mi? Merkez ümmetiz biz. Ne demek merkez ümmet olmak? İyinin doğrunun ve güzelin ilkesi olmak demek. Yani insanlar iyi nedir dediklerinde bakacakları güzel nedir dediklerinde bakacakları doğru nedir dediklerinde bakacakları bir örneklik demektir ümmetin vasata. Bunu da kendimizi mukayas edin. Tabii böyle bir ümmet miyiz bilmiyorum. Şimdi peki böyle bir ee, ilki olma durumunu nasıl sağlayacağız esas yapmamız gereken yapmamız gereken çok şey var tabi ama esas yapmamız gereken ve bunu yapmazsak diğer yapacağımız her şeyin boşlukta olacağı şey metafizik çanağımızı ben buna metafizik çanak diyorum zeminimizi yeniden üretmemiz gerekiyor şu anda biz metafiziği olmayan bir toplumumuz halbuki atalarımız yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Vücudun hakkını vermeden mevcut üzerine konuşamayız. Bilim yapalım, yapalım bilim. Fizik yapalım, fizik mevcut üzerine yapılır. Astronomi yapalım, kozmoloji, biyoloji yapalım, yapıyoruz. Çok iyi Türkiye'de, üniversitelerde yapılıyor bu. Ve bu 1773 mühendis hanedeler itibaren yapılıyor. Yani İshak Hoca'nın, Hüseyin Tamani'nin, Seyit Ali Paşa'nın, ne bileyim ben, Kırım'da Aziz Bey'in, Salih yaptıkları az işler değil. Bunlar yapıyorlar. Ama... Ee, tüm bunları yaparken eğer size ait bir metafizik çanak yoksa o kültürün parçası olursunuz. Tıpkı Moğolların herhangi bir metafizik çanağı olmadığı için İslam medeni için benzer bizim durumumuz. Halbuki İslam e, Arap Yarımadası'ndan dışarı çıktığı zaman sahabenin e, herhangi bir bilimi, felsefesi, sanatı, gücü yoktu. Ama bir teklifi vardı ve bu teklifin dayandığı çok ciddi bir metafizik yaptı. Ve İslam medeniyetindeki felsefe, kelam, matematik hangi alanı alırsanız alın hepsinin en temel hassasiyeti bu metafizik çanağı merkeze almaktı. Yani Harizmi hesabı kurarken, cebiri kurarken kendi alanından örnek vereyim, arkadaşlarımız kendi alanlarından örnek versinler. Harizmi şunu düşünmek zorundaydı. Sayıyı ben öyle bir tanımlamam lazım ki, bu sayı tanımı, bakın dört işlem değil, dört işlem her yerde aynıdır. Siz sayılara, biyometrik e, nesnelere, trigonometrik fonksiyonlara abdesti aldırtamazsınız. Onlar her zaman öyledir. Ama onların o yapıların üzerine kurulduğu sayı nedir, büyüklük nedir, nicelik nedir gibi kavramları kendi metafiz açısından tanımamız lazım. Harizminin bütün uğraşsı bu. Yoksa Harizmi de sıfır harizmi icat etmedi. Ondalık sayıları Harizmi bulmadı. Hintten aldılar. Harizmi konum sistemini icat etmedi. Mısır varsa zaten. Cebir Sumerceydi zaten kelime olarak sümercedir Ama orada kurduğu denk cebir sisteminin dayandığı temel kavramsal şemalar hiçbir zaman Mezopotamya'ya ya da Yunan'a ait değil. Zaten olsaydı cebiri kuramazlardı. Klasik Yunan kafası, felsefesi cebir ve hesabı üretemez. Ha, demek istediğim, en temelde yatan metafizik yapıyı, kavramsal şemaları ve bu kavramlardan hareket ederek oluşturdukları önermeleri kendi metafiziklerinden, kendi e, inanç sistemlerinden, e, dolayısıyla vahiyhten gelen ilkelerden hareket ederek kurmak zorundaydılar. i̇bn Sina'nın da uğraşısı buydu. Keramcıların Muhtezin'in de uğraşısı buydu, İbn İsem'in de uğraşısı buydu ama İbn İsem optik yaptı daha sonra şüphesiz. Ama İbn İsem o kadar entesandır ki gerçekliğe bile hak ismini verdi. cenab Hakk'ın bir tecellisi olması hakkında. Neyse oraya girmeyin teknik. Çok da beni zevkli konular oraya kalır. Kaç takam kaldı? Evet. Neyse. Şimdi. Bir buçuk saatlik bir konu bu ya. Hmm. Peki bu metafizik çanağın olmaz da olmazları tabii ki tevhid ama tevhidi biz çok yanlış anlıyoruz Türkiye'de. Tevhidi Allah'ın birliği olarak tercüme ediyoruz. Hayır, tevhid sadece Allah. In... Nübüvvet olmadan tevhid olmaz. Nübüvvet nedim? Nübüvvet diyoruz gençlere nübüvveti nasıl anlatacağız kardeşim? Peygamber'e niçin ihtiyacımız var bu çağdaş dünyada? Hı? Nübüvvetin tırnak içine alındığı bir tevhid sakattır. Hiçbir şey çıkmaz ondan. Dolayısıyla tevhid inancına dayalı bir metafizik çanak kurmak zorundayız. Bu çanağın diğer bir ucu nübüvvetin yanında me'at sorusudur. Me'at anlayışımız yok. Me'at anlayışımız yani öte dünya anlayışımız olsa bu kadar organize kötülük yapamayız Müslümanlar olarak. İnancımız psikolojik bir inanca dönüşmüş vaziyettedir. Sayın hocam, sayın dekanım kusura bakmasın ben imatip mezunuyum. Ömrümü bu bağlam içerisinde söyleyeyim. Hani renksiz bir kelime konum harcadım. Gördüğüm şudur. Müslümanların %75 öte dünyaya inanmıyor. Mefhum açısından. Laf seni Mefhumu yok yani. Şimdi e, eğer biz bugünkü hayat tarzına bir teklif yapacaksak mesela yaşam kelimesinin yerine hayat kelimesinin yeniden tanımlamamız gerekiyor. Yaşam kelimesi klasik geneliyemizde meaş kelimesiyle karşılanır. Maaş. Aşeyi'ye şu. Halbuki Müslüman yaşamaz, hayat sürer. Onun için Müslüman ölür, yaşamını kaybeder, hayatını kaybetmez değil mi? Çünkü bize öte dünya inancımız var. Ben onu nasıl formüle ettim? Var oluruz, var ölürüz, yok olmayız. Ama bunu biz felsefi olarak bugün temellendirmek zorundayız. Çünkü insanlar Nietzsche'nin çok güzel ifade edilmesiyle iki iç arasında bir muammadır diyor. İki iç dediği insan bir yerden gelmiyor, bir yere gitmiyor. Sadece bu dünyada muamma ne olduğu belli değil. Muamma kör demek. Körlük. Yani el yordamıyla gidiyor. Haklı. Bir yerden gelmiyorsan, bir yere gitmiyorsan ben de evrendeki nesnelerden bir nesneyim. E o zaman en ince börtü olacağım demektir. E bu kabul üzerine kurulmuş bir ...yaşam anlayışı içinde yetişiyoruz... ...o kitapları okuyoruz, o metinleri okuyoruz... ...bakın burada tekrar ediyorum... ...teknik olarak biyolojinin konuları... ...matematiğin konuları, fiziğin konuları sorun değil... ...bizde de sorun olmadı Müslümanlar... Bu. ...yani ben hiç ömrü 30 yılımı verdim... ...hiçbir zaman çarpmaya, toplamaya... ...denklem çözümüne, bir tıp... E, ...teknik ameliyatına itiraz eden bir İslam halimi görmedim... ...bunu da yanlış anlıyorlar... ...efendim gazali, şüneyim gazali... ...ya eleştireceksin tabii metafizik, çanak... ...durmadan eğer senin bir metafizik çanağın yoksa başka çanakları yalarsın. Bizim yaptığımız gibi. Gazali'ni tabii eleştirecek. Bakilan'ı tabii eleştirecek. İmam Cüvey'ni tabii, Razi'ni tabii eleştirecek ya. Adam Müslüman. Müslümanlığının bedelini ödemeden Müslüman olan çağdaş Müslümanlardır. Bir bedel edemiyoruz. Bu insanların hepsi bedel ödediler. Gazali'yi bıraksak dünyanın en büyük filozofu olurdu. Ama bedelini, tevhidin bedelini ödeyerek düşündü adam. Anlatabiliyor mı Buraya çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi uzak uzakleyin. Çok ben de çok ciddi hazırlanmışım İbrahim hocam. Ne abi? Battığımız var hocam. Bir 15 Yok yok, 15 yok, yok o kadar uzatmayayım ayıp olur. Şimdi e, 1732'de ölen Süleyman Fazıl Efendi e, pek bilinmez bizde. Buracığım var mı bizim şiğimizde? Var hocam. Sizden duyuyoruz o isimden bizde. İsmi Fazıl oldu Süleyman. Yok soyadından dolayı önemli değil. E, son dönem Osmanlı alimlerinin hepsinin icazetinin başında olan bir adam. E, Hicaz'da İbrahim Kur'an'i, Süleyman Feleki gibi büyük alimlerden ders almış. ve Fazıl Mustafa Paşa'nın e, ders arkadaşı. Fazıl yani alim demek biliyorsunuz. Klasik. Fazıl Ahmet Paşa müderisttir biliyorsunuz. Vezir olmadan, başvezir olmadan, profesör de adam. Şimdi Süleyman Efendi, bu benim anlattıklarımı ben uydurmuyorum, oradan özetliyorum ama çok entesan bir şey söylüyor. Diyor ki, anlattıklarınızı test ettik hepsi sahih olduğuna Eyvallah, <gülüyor> tabi, muhakkik alim böyle <gülüyor> olunuyor Muratcığım. şimdi diyor ki bunların hepsini anlatıyor arkadaşlar İbrahim hocayla da müteahen ettik ona diyor ki peki tüm bunları yapmak için işte, e, gereken asgari şey nedir bakın burası çok önemli burayı söyleyip bitireceğim ya, diyor ki evet. nazar varfil mümkünat yani evrenin bilgisine teorik bakış evreni teorik olarak bilmek Nazara fi ile, nazara ilahi çağdaş Müslümanlar çok karıştırıyorlar. Nazara ilah bakmak demek. Öküzün trene baktığı gibi var. Biz ona döndük. Nazara fi akılla bakmak demek. Ve bu bakmanın en özelliği karşındaki bütünü parçalara ayırıp tekrar birleştirmek. Ama nasıl parçalayacaksın? O olgu olayın kurucu yapılarını bulacaksın. Maddenin kurucu unsurları hakkında Müslümanların iddiası ne var da değil mi atomdu diyorlardı efendim filozoflarımız işte madde suret diyordu e, işrakiler efendim e, ışık diyordu e, u refah ayanı sabit ediyordu var mı bizim böyle bir madde teorimiz nedir bizim maddenin en küçük birimi nedir bizde yok öyle bir şey Ha bu illa yepyeni bir şey söyleyelim anlamında değil olanı da bir değerlendirerek alalım değil mi Mümkünata bakmak, akılla. Yani bilimler yapmak arkadaşlar. Diyor ki Süleyman e, Fazıl Efendi tüm bu anlattıklarımın yani mebde, mead, Allah, nübüvvet tüm bunlara e, tarikul vusul yani ulaşma yöntemi en nazar fil Şimdi nazar İslam düşüncesinin omurgasıdır arkadaşlar. İşte usulü fıkıh, usulü din. Niye? Çünkü iki şeyden kurtulmak zorundasınız. Bir mislizm, bir sofizm. Mislizmde her şey bir bütün haline bir amalgam haline gelir, tembellik yaratır. Hint mislizmde olduğu gibi sofizmde hakikatten ümidi kestirir, bir saçma bir nihilist bir dünya görüşüne saplanırsınız. Usulü fıkıh ve usulü dinin yani kelamın en önemli amacı Sufizme ve nimizme düşmeden istimbati, istidlali ve istifsari, üç kavram kullanıyorum. İstimbati din ilimlerde, istidlal akli ilimlerde, istifsari ise tasuf ilimlerindeki yöntemi belirlemektir. Çünkü yöntem olmadan siz nazar, nazarî faaliyette bulunamazsınız. Bizim hızlı bir şekilde bu nazarî faaliyet... E, sistematiğini, sistematikini nasıl yapılacağını hangi yöntemlerin kullanılacağı tek bir bu tek bir kere, tek bir çeşit de olmaz. Çeşitli görüşler olabilir. O açıdan e, bizim e, bu anlattığım çerçeveyi e, realize etmemiz için hakikate kavuşturabilmemiz için bir an evve e, bu yönteme girmemiz lazım. Ancak böyle yaparsak İslam'ın temel teklifinin Çağdaş dünyada yeni bir formülasyonunu yapabiliriz. Aksi takdirde zahiren ya da inanç düzeyinde Müslümanca inanmaya devam eder. Düşünme ve eylem düzeyinde başka kültürlerin anlam değer dünyası içerisinde hayat süreriz. Ve bu da bizi şizofren kılar. İslam mimarisi üzerine konuşuruz ama Konya'yı mahvederiz şurada çok güzel İslam imarisi toplantılar yapılabilir. Ama hiçbir reel karşılığı yok ha. Yok. İslam sanat üzerine konuşuruz. Ama bir şiir yazarız. Evlere şey mi? Mesela. Kafa ile elin orantısı ancak bu şizofrenik durumdan kurtulmamızla mümkündür. Bunun için de kendi metafizik çanağımızı e, kurmamız lazım. Şimdi geçen de paylaştım onu. E, Nietzsche ilginç bir cümlesi var yine. Nietzsche önemli bir adam. Batı'nın kaybettiğini çok iyi yakalamış. Ne kaybetti Batı? Tanrı'yı öldürdü. Nietzsche bunu söyler. Tanrı öldürdü. Tanrı olmadığı bir yerde insan iki iç arasında bir muammadır. Peki bu insan ne yapacak? Gayet şunun için şey yapacak. Rasyonel olacak. Peki rasyonelin nedir? Bilgiyi güce dönüştürecek. Hakikat arayışına değil. Peki bildiği güce düşünce ne yapacak? Ezecek. Nazizm, nazizm yaratan düşünce budur. Hitler öyle havadan inle. Ezecek diyor. Güçlü olan. Bizim yeniden merhamet insanını üretebilmemiz için arkadaşlar gücü dışlamayan, gücü dışlamaz çünkü o zaman üstüme kayarsın, gücü dışlamayan bu insanı yeniden kurmamız için bu anlattığım şey çok hızlı özetledim tabii, yoksa bir buçuk saat anlatmam lazım, çok notlarım var. E, yeniden e, bu çanağı, bu metafizik çanağı kurmamız lazım. Diyorum ve teşekkür ediyorum. Biraz uzattım. Kusura bakmayın. Evet.